Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihalet.lalegül.tv.com.tr adresinden bizlere iletebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızı da lalegül.tv.com.tr adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür. Rabbim daha güzel günleri görmeyi nasip eder inşallah. Amin inşallah hocam. Hep beraber ülkemizde tüm Müslüman coğrafyalarıyla birlikte inşallah güzel günler görürüz. İlk sorumuz hocam. Her insanın adına cami yaptırıldığını gördüm. Şunu merak ediyorum. Ben sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam adına cami yaptırabilir miyim? Bu caiz midir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du. Ee, Efendimiz aleyhissalatu vesselam adına tabirini kullanırken veya her Müslümanın kendi adına ifadesini kullanırken bunu iki şekilde anlamamız mümkün. Bir, e, Allah rızası için cami yapıp, ve bunun sevabını işte kendisine, anasına, babasına ve efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a hediye edilmesi bu şekilde de düşünebiliriz. Eee veyahut da camiye bizzati isim olarak kendisinin isminin verilmesi ve efendimizin isminin verilmesi. Bu şekilde de anlayabiliriz. Tabi sorul eden kardeşimizin asıl gayesi nedir? Bunu pek anlayamadık. Ama isterseniz biraz bu manada detaylandırılacak olursak Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere insan vefat ettiği zaman, öldüğü zaman amel defteri kesilir. Ancak üç şey müstesna. İşte birincisi sadaka-i cariye diye tabir edilen e, sadaka genel olarak işte yol yapması, su veyahut da cami, medrese, tekke gibi yeri inşa ki Bu biraz maddiyat işi. İkincisi salih bir evlat bırakması ki o evlat onun için dua edecek. Üçüncüsü de ilmin yuntefabi, kendisinden faydalanılan ilim bırakması, eserler bırakması. E, bu üç şey devam ettiği müddetçe kişinin amel defteri açık kalacaktır. Hmm. Ki şüphesiz camide sadakayı cariye olma itibariyle e, bu üç şeyden bir tanesidir. E, peki burada kişinin böyle bir ibadethaneye yapıp da, kendisine bunu gelir kaynağı olarak yani sadaka-i cari olarak bağlaması mümkün olduğu gibi dediğimiz gibi anası, babası, ölmüş olan herhangi bir akrabası ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tahruk ettirmesi gibi de olabilir. Çünkü nafile olan ibadetlerde niyabet mutlak anlamda caizdir. Yani gerek bedeni ibadet olsun, gerek mali ibadet olsun, gerek hac gibi karma, hem beden hem mal ile yapılan ibadet olsun, nafile yoluyla olduğu zaman bunun sevabını bir başkasına hediye etmekte e, herhangi bir tartışma söz konusu değildir Hanefi evet. mezhebinde. E, ancak burada işte isim olarak yani bir filancının isminin camide yazılması olayına gelince burada farklı bir mesele karşımıza çıkar. Biliyorsunuz şerif-i şerifin üç saç ayağı vardır. İlim, amel, bir de ihlas. Bunlar bir bütündür. Bir tanesinin noksanlılığı şerif-i şerifin tam anlamıyla kamil olmasına manidir. Hı hı. E, i̇lim bilgiyi gerektirir. Bilgi olmadan amel olmaz. E, dolayısıyla amelin bilgiye ihtiyacı vardır. Ama amel eğer ihlassız olursa da, samimiyetsiz olursa da o amel insana vebalden başka hiçbir şey ifade etmeyecektir. Şüphesiz Allah rızası için ibadethane yapmak büyük bir ameldir. Ama bu amelin Allah rızası için olabilmesi her şeyden önce riyadan uzak olması e, ne derler veyahut işte desinler, işitsinler şeklinde e, bir algının oluşmamasıdır. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, kıyamet gününde Yedi sınıf insandan bahsediyor. Bunlar o mahşterin sıcaklığında e, arşın gölgesi altında gölgelenecek kişilerdir. Bunlardan bir tanesi de sağ elini verdiğini sol eli bilmeyen kişidir buyurmuştur. Yani sadakayı, hayrı gizli yapmak kimsenin bilmemesi. Dolayısıyla siz bir hayır yapıp da o hayrı da kendi isminizi verdiğiniz zaman oraya isminizin yazılması, herkes tarafından bu hayır sahibinin siz olduğunu bilmeniz bilinmesi anlamına gelir ki bu da biraz önce bahsettiğimiz ihlas kavramına aykırı olacaktır. Yani samimiyeti ortadan kaldıracaktır. Allah rızasını ortadan kaldıracaktır. Ve yapılan bu amelde belki maddiyat olarak bir takım harcamalar olunmuş ama ahirete tahallük olarak hiçbir şey kendisine dönmeyecektir. Çünkü dünyada alacağını almış olacaktır. O yüzden bu gibi ibadetlerimizi heder etmememiz adına e, tamamıyla ketmekmek, tamamıyla gizlemek, e, kendi ismimizi ön plana e, çıkarmak hiçbir zaman doğru değil. Aksine e, birine bir hayırda bulunuyorsak bile, kendim bunu yapıyormuşun şeklinde değil, işte bir emaneten veya bir başkasının kanalıyla bunu yapmak. Hmm. Eğer cami yapıyorsan dahi bunu e, sadece o işi bir yapanlar bilsin ama herkes bunu bilmesin, ki isminin oraya konulması herkesin bilinmesi evet. demektir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam isminin konulması bu değildir tabii. Hı hı. Çünkü neticede yapan kişinin kim olduğu belli olmayacaktır. Hı. Teberrüktür. Efendimizin isminden istifadidir. Ama o şekilde bir cami ismi olarak da pek görmedik, duymadık. Hı hı. Mescidin Nebevi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'deki mescididir. Ee, ama onun haricinde böyle bir isim bilmiyorum tabii biraz da resmiyetle alakalı. Yani. Diyanetin buna müsaade edip etmemesiyle alakalıdır. Ee, bunda pek diyecek bir şeyimiz olmaz. Ama bizim asıl vurguladığımız nokta şu olmalıdır. İhlas ve samimiyet. Hı hı. Ee, samimiyet olmadan ameller heder olur. Ve amelin de sahih olabilmesi de şüphesiz yine e, bilgiye gerekir, ilme ihtiyaç vardır. Çünkü görüyoruz, ilimsiz olunduğu zaman birileri amel İfşa e, yapıyor ama o ameli ilimsiz olduğundan dolayı fayda veren bir amel değil. Evet. Belki ihlas oluyor, samimiyet de oluyor. Bakın günümüzde e, Müslüman ana babanın evlatlarını yine Müslüman ana babanın evlatlarına kırdırılabiliyor. Ve bunu yaparken de adam Allah rızası için evet. yapıyor. Yani kendince inancıyla yapıyor ama bilgisizliğinden dolayı, ilimsizliğinden dolayı şeriata aykırı bir işlem yapmış oluyor. İslam'a aykırı bir işlem yapmış oluyor. Ve evet, şüphesiz tabii onun bu bilgisizliliği onun hakkında mazeret olmayacaktır. Evet. Ama neticede yani arka planda ehl-i küfre hizmet etmiş olacaktır. Yani İslam adı altına sen bir Müslümanı keseceksin böyle bir şey olur mu? İslam'a dağıtına bir Müslüman'ı yakacaksın. Böyle bir şey olur mu? Değil Müslüman'ı. Şer-i Şerif yani senin öldüreceğin bir kişi dahi yani ölümü hak etmiş olsa bile en güzel bir şekilde öldür ifadesinin bulunan bir şer şerifin müntesibi olarak, bir dinin müntesibi olarak böyle bir şeyi hangi akla hizmetle yapacaksın? Bu tamamıyla cehaletten. Yani ihlas var onların yani parantez içinde ama ilimsizlik bu hale geliyor. O yüzden Şer-i Şerif çıtayı koymuş. İlim, amel, ihlas bunlar birbirinden ayrılmamalıdır. Üçü oluştuğu zaman İslam tahakkuk eder. Üçünden bir tanesi noksan olduğu zaman o İslam İslam değildir. Hmm. Rabbim bu üçünü tam manasıyla elde edebilmeyi ve bu bağlamda da İslam birliğinde bizlere nasip etsin inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Yarın Hakkın divanında e, Hakkın alır karınca evet. misali. E, dikkat etmek lazım her yaptığımız işe. Hocam bir başka da bir arkadaşımla tartışırken söylememem gereken bir şey söyledim ve hemen tövbe edip kelime-i şehadet getirdim. Ve beraberce namaza durduk. Sorum şudur, ben abdestimi tazelemedim ve bu şekilde namazımı kıldım. Ameller iptal olduğunu duymuştum. Abdest de bozulur mu? Ben abdestimi bozmamıştım. Diyorum. Şimdi Maksud olan ibadetler vardır bir de maksuda vesile olan ibadetler vardır. Namaz, oruç, haç bunlar maksud olan ibadetlerdir. Abdest ve gusül ise maksude vesile olan ibadetlerdir. Yani bizatihi emredilen bir ibadet değil, bir ibadet, emrolunan bir ibadeti yerine getirmek için ön şarttır. Namaz ibadetini yerine getirmek için abdest şart olması. Bunu şundan dolayı yapıyorum. Hanefi mezhebine göre maksud olan ibadetlerde niyet, hem o ibadetin sahih olmasının hem de kişinin sevap almasının şartıdır. Evet. Yani bir kimse niyeti olmadan namaz hareketlerini yapacak olsa bu kimse sadece eğilip kalkmış olur. Bundan dolayı bir sevap almaz hmm. ve kılmış olduğu şeyde sahih bir namaz olmaz. Ancak maksud olmayıp maksuda vesile olan ibadetlerde ise niyet sıhhatan şartı değil sevabın husulünün şartı. Yani sevabı elde etmenin şartıdır. Hmm. Buna göre bir kimse serinleme kastıyla işte elini, yüzünü, ayaklarını ve başını yıkayacak olsa bu insan abdest almış olur. Ve o abdest ile namaz kılabilir. Hı -hı. Ama abdest alması sevabını almaz. O ayrı bir evet. konu. Onun için niyet gerekir. Hakeza işte necasetten taharet. Yani üzerimizde var olan bir pisliği gidermek gerekir. E, namazın sıhhati için bu gereklidir. Hı -hı. Ama o pisliğin giderilmesinin sahih olabilmesi niyete bağlı değildir. Hı -hı. Yani bir insanın hiçbir niyeti olmadan da elbisesindeki bir necaseti yıkayacak olsa elbisesi temiz olur ve o elbiseyle namaz kılması sahiptir. Evet. Ama onu yıkarken işte Allahu Azimüşşan'ın fesiyâbeke fatahhir ayet ayeti kerimesine imtisal olsun diye elbiseni temizle Allah'ın rızasını gözeterek bunu yaparsa evet. artı bir de sevap alacaktır. Evet. Yani hem elbisesi temiz olmuş hem de artı bir sevap olacaktır. Dolayısıyla maksuda vesile olan ibadetlerde niyet sevabın husuri için gerekli olsa da sıhhat için gerekli değildir. Şimdi bunu niçin söyledim? Şundan sebep. Abdestli olan bir kimse de irtidat döneminden bahsedecek olursak yani söylememem gereken bir ifadeyi söyledim diyor. Hı hı. E, ve peşinden de kelime-i şahadet getirdim ifadesini kullandığına göre anlıyoruz ki orada e, dinden çıkmasını evet. gerektiren bir işlemde bulundu. Allah muhafaza. Rabbim muhafaza etsin. Tamam. Ve derhal yanlışını anladı. Tövbe etti. İstiğfar etti. şahadet getirdi. iman dairesine yine girdi. Hı hı. Tabii bu irtidatlılık amelleri iptal eder. Ancak Hanefi mezhebi diyor ki amellerin hükmünü yani sevabını iptal eder. Hmm. Bizatihi amelin kendisini değil. Ee, Tabi burada bazı tartışmalar vardır mezhepler açısından. İşte e, irtidat öncesindeki namazlarla muhatap mıdır değil midir? Daha önceki programlarda buna evet, e, temas etmiş idik. Ee, tekrardan o detaya girecek değilim. Ancak şu mesele vardır ki din dairesinden çıkması abdesti bozan bir hades midir değil midir? Bu noktada Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre bu bir hades değildir. Çünkü niyet şart değildir. Hmm. Dolayısıyla tekrardan imana girdiği zaman o arada abdestini bozan başka bir eylem yapmamışsa, başka bir işlem yapmamışsa evet. o kişi o abdest ile namaz kılabilir. Hı hı. Ancak İmam-ı Züfer Rahimullah'ın bu konuda farklı bir görüşü var. E, o e, niyetin bozulmasından dolayı e, abdestin de bozulması olarak değerlendirilerek hı hı. bu kişinin tekrardan abdest almasının gerekli olacağını ifade etmiş. Ama Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş bu değil. Ama tabii şunu ifade etmek gerekir ki ne olursa olsun böyle bir durum, sıkıntılı bir durumdur. Yani arada bir irtidat dönemi vardır. Böyle bir kimsenin abdestini yenilemesi şüphesiz e, en güzelidir. En olması gerekendir. E, ama bununla beraber bu kardeşimi namaz kıldım diyor. E, bir evet. daha abdest almadım. Bu namazıma mani bir durum var mıdır? Abdestini e, bozmamıştım diyor. Yani fıkhı olarak vereceğimiz cevap e, irtidat, abdesti bozan bir durum değil. Ee, ameli iptal eder ama amelin sevabını iptal eder. Amelin bizatihi evet, kendisini değil yani abdesti iptal etmez. Ee, İmam-ı Züfer'in bu konuda farklı görüş olmasıyla beraber e, namazını kılması sayıttır. Evet. Ama bu gibi durumlarda her halükarda abdestini yenilemek şüphesiz en güzelidir. Bir başka sorumuz hocam. Ben aynı yaştaki amcamın kızıyla süt kardeşiyim. Şu anda süt kardeşim evli. Ben e, süt kardeşimin kız kardeşiyle evlenmek istiyorum. Evlenmek istediğim kişiyle süt kardeşliğimiz yok. Evlenmemizde bir sakınca var mıdır? Şimdiki süt kardeşi ifadesini kullanıyor. Bunu üç şıkta değerlendirebiliriz. Hı. Bir, bunlar hariçteki bir kadından süt emmişlerdir. Hı hı. Bu şekilde süt kardeşlerdir. Bu birinci şık. Veyahut da soru soran kişinin annesinden her ikisi emmiştir. Veyahut karşı tarafın annesinden her ikisi emmiştir. Üç şık karşımıza çıkıyor. Bu üç şıkkın e, bir şıkkı ki o bir şıkta eğer süt kardeşimin annesinden emmişse, Hani diyor ya amcamın kızıyla evet. aynı yaşta izliyor ve süt kardeşiz. Hı -hı. Bu süt kardeşi oluşturmasındaki etken amcasının e, kızının annesinden hı. eğer süt hı -hı. emdiğinden dolayı böyle bir süt kardeşlik olmuşsa o annenin bütün çocukları bu adamın ve bu kişinin süt kardeşi olacaktır. Hı -hı. E, hatta o emme döneminden sonra olacak çocuklar bile. Hı -hı. Önceki çocuklar süt kardeşi olduğu gibi. Ama Şayet ikinci ve üçüncü kısımdaki gibi yani soran kişinin annesinden e, amcasının kızıyla beraber süt emdiğinden dolayı süt kardeş olmuşsa bu sadece onu bağlar. Yani o amcasının o kızı kızını bağlar onun diğer kardeşlerini bağlamayacaktır. Veya üçüncü şahıstan süt demişlerse bunlar yani hariçteki kendi annesi de değil amcasının e, hanımı da değil. E, yabancı bir kadından bu ikisi süt emmişse, yine bunların birbirlerini bağlar, bunların kardeşlerini bağlamayacaktır. Evet. O yüzden bu bahsettiğimiz üç çıktan e, bir tanesinde alamaz ama iki şekilde oluşmuşsa, evet. yani iki şekilden bir tanesiyle oluşmuşsa alabilir. Evet. Burada aslan alamaz dediğimiz nokta şudur, amcasının hanımından süt emmise dolayısıyla amcasının kızıyla süt kardeş oluyor ama onun yani. annesinden emdiğinden dolayı evet. o zaman diğer çocuklar da yine aynı şekilde süt kardeş süt olacak için süt kardeşimin kardeşi, bunun da süt kardeş olacağı için onu alamayacaktır. Evet. Ama kendi annesinden veya üçüncü bir kişiden emlirse sadece o hemen çocuğu bağlayacağı için onun kardeşleriyle hiçbir bağlantısı yoktur. Onunla evet. evlenmesinde bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet. Bir başka e, sorumuz hocam. Geçenlerde namaz kılmak için camiye gittim ve namazımı kıldım. Dışarı çıkarken cemaat yapıldığını gördüm. Bunlarla cemaat yaptım. Bu doğru mudur? Yani bir namaz iki kere kılınabilir mi? Şimdi yerine göre bir namazın iki kere kılınması olabilir ama iade ile olabilir. Veyahut da ikinci namaz nafile, nafile şekliyle olabilir. Dolayısıyla nafile kılınmaya elverişli bir e, zamansa, yani vakit keraat vakti değil ise, Hı -hı. yani söz gelimi sabah namazı değil, ikindi namazı değil. Çünkü sabah namazını kişi kıldığı zaman o vakitte nafile namaz kılamaz. İkindi namazın daha keza farzı kılındıktan sonra nafile namaz kılmaz. Gerçi sabah namazında namazın kılınmasıyla alakalı değil. Sabah namazının vakti sabah namazının sünnetinden başka hiçbir nafileye mahal değildir. İkindi namazını ise kıldıktan sonra nafile kılınmayacaktır. Bu iki vaktin haricinde ise kişi kılmış olduğu namazı tekrardan bir cemaat görse nafile niyetiyle ona uyabilir. Hı. Ancak e, bu namaz nafile olma konumunda olabilmeli. Yani iki veya dört rekat olmalı. Hı. Dolayısıyla akşam namazı da buradan istisna edilmiş Hı. olacaktır. Çünkü akşam namazı üç rekatlı bir namazdır. Ve Hanefi mezhebine göre üç rekatlı nafile bir namaz yoktur. yoktur. Evet. Dolayısıyla e, yani şıkları ayırdığımız zaman sabah namazı olmaz, ikindi namazı olmaz, akşam namazı olmaz. Geriye hangi namaz kalıyor? Öğle namazı, namazı kalıyor, yok. bir de yastığı namazı kalıyor. Bu namazları kişi kılmışsa, e, kıldıktan sonra bir cemaati gördüğü zaman nafile niyetiyle o cemaate uymasına bir mahsur lazım gelmez. Hmm. Hanefi mezhebine göre bu böyledir. Şafi mezhebinde ise durum daha farklı. Onda hangi vakit olursa olsun, hangi namaz olursa olsun namazı kılmış olan bir kimse bir cemaati gördüğü zaman ikinci kez o cemaate uyması sünnettir. Mutlak hmm. anlamda. İster akşam namazı olsun, ister sabah namazı olsun, ister diğer namazlar olsun. Çünkü Şafii mezhebinde zaten sebepli bir namazın kerahati olmaz. Yani bir namazın sebebi varsa vakit keraat vaktidir diye bir kayıtlanma yapılmaz. Evet. Bu noktada şafii mezhebinde genel bir kuraldır. Bir insan namazını kılmış olsa da cemaate mutlal olduğu zaman cemaate uyması sünnettir. Evet. Ama Hanefi mezhebine göre kılacağı o ikinci namaz nafile olacağı için nafilelikte aranan şartlara haiz olması durumunda sahih, haiz olmaması durumunda sahih değildir. Artık evet. kardeşimiz ona göre bir değerlendirmeye tabi tutar. Bizim de bildiğimiz yanlışlardan bir tanesiydi hocam. Ee, sizler sayesinde öğrendik onu da e, hani bir namazı kıldık mesela diyelim ki öğle namazının farzını kıldık sonra bir cemaat geldi ondan sonra sinede de bir namaza durayım en azından bir kazam geçmiş olsun diye düşünüyorduk biliyorduk yanlış bildiklerimizden bir tanesiydi evet. onu da yani şöyle ki hanefi mezhebine göre imam ile cemaat arasında bir uyum olmalıdır evet. veya cemaati imamın namazı cemaati namazından daha âlâ olmalıdır Hı. Ee, dolayısıyla şimdi imam efendi eda kılarken siz başka bir namazın kazasını kılıyorsanız burada e, imama iktidar sahih değildir. Evet. Keza e, imam efendi eda kılıyor bir başka namaz. Siz başka bir namazı kılıyorsanız evet. gün olmaz. Gerçi aynı anda iki eda olma mümkünatı yok ancak aynı namazın olabilir. Ama nafile namaz böyle değildir. Nafile namaz farzdan ispette daha düğün olduğu için, daha aşağı olduğu için e, imam efendinin namazı da ala olduğu için e, daha düşük olan cemaatin namazıyla o imama iktidar etmek de mani olmaz. Ama dediğimiz gibi bu nafile olacağından dolayı nafilede de aranan şartlar aranır. Evet. Ama şafi mezhebine göre böyle bir şart yoktur. Yani imamın namazıyla Cemaatin namazında ittihad şartı yoktur. Hı. İmam farklı bir namazı, cemaat farklı bir namazı kılarak bunların birbirine iktidası sahiptir. Biri eda, biri kaza kılar, kılabilir. Hatta şah, hatta şunu da söyleyeyim. Şafi mezhebine göre biri nafile namaz kılıyor, arkasındaki kişi farz namaz da kılabilir. Hı. Yani kaviyi zayıfa bina etmek olayı yoktur şafi mezhebinde. Şafi. Bunun sebebi de şafi mezhebinde herkes Fatihasını okuyacağı içindir. Hı. Yani çünkü Hanefi mezhebinde, biz okumadığımız. Hanefi mezhebinde imamın fatihası, cemaatin fatihası olacağı için imamın hali cemaatten daha üstün veya muadil olmalıdır. Evet. Ama Şafii mezhebinde böyle bir kural olmadığından dolayı herkes kendi fatihasını okuyor. Dolayısıyla aralarında tam bir uyum olma şartı yoktur. Evet. O zaman nafile kılana, farz kılan kimsenin uymasında bir mani olmayacağı için her halükarda Şafi mezhebine göre ikinci bir cemaate mutlali olan bir kimse, vele ki namazı kılmış olsa bile o kişinin o cemaate uyması sünnet olacaktır. Evet. Şafii kaynaklarında bu şekilde ifade ediyoruz. Bunu ediyormuş. da bekletelim. Hanefi mezhebine, Şafii mezhebine göre evet. değişiklik gösterdiğini kısa bir ara gideceğiz inşallah hocam. Ee, kıymetli izleyenlerimiz ee, kısa bir aranın akabinde inşallah yine sizlerden gelen sorularımızı yanıtlamaya devam edeceğiz. İlmi Gül TV.com.tr adresinden sizlerle sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Alp programımıza devam ediyoruz. İkinci bölümde yine sizlerden gelen bir başka sorumuz. Kaza namazlarım çok fazla ve toplu kaza namazları kılınabilir mi? Mesela beş günlük sabah namazını kılabilir miyim diye sormuşlar hocam. Ee... Net olarak vermemiz gerekirse cevabı kılabilir. E, çünkü Hanefi mezhebine göre kaza namazları, yani kişinin üzerindeki namaz beş vakitten fazlaya geçtiği zaman tertip vacip değildir. Hmm. Tertibe riayet etme mecburiyeti yoktur. Dolayısıyla e, kişi e, sadece sabah namazlarının kazası veya sadece öğle namazlarının kazasını yapabilir. Ama en uygun olanı, en güzel olanı e, en azından her gün için bir günlük kaza namazı kılmaktır hmm. en edna olarak. Ve kişi böyle bu kasıtta, bu niyetle olmalı. Bu şekilde de en edna olarak bunu yaparak da kazalarını bir an önce bitirmeye de gayret etmeli. Evet. Ama bunun yanı sıra işte ben beş tane sabah namazının kazasını yapayım, işte altı tane öğle namazının kazasını Hı. yapayım. Bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmez yapılabilir. Olabilir. Evet. Bir diğer sorumuz da cünüpken evden dışarı çıkılabilir mi? Mesela bakkala gitmek, çöp dökmeye çıkmak vesaire yeme içmenin de bir günahı var mıdır? Evet programımızın birinci bölümünde de ifade ettiğimiz üzere ibadetleri iki kısımda incelemiştik. Maksud olan ibadetler, maksuda vesile olan ibadetler. Evet. Cenabetlilikten temizlenmek veya işte hades-i eskar dediğimiz abdestsizlik halinin giderilip de abdest alması bizatihi maksud bir ibadet değil, maksud bir ibadetin ön şartıdır. Ön şartı, evet. Dolayısıyla kişi o maksud olan ibadetle muhatap olmadıkça ön şartıyla da muhatap değildir. Evet. Yani bu şu demektir, namaz kişiye farz değil ise abdest de farz değildir. Veya şu an için o namazı kılmakla mükellef değil ise o namazın öncesinde hadesten taharet, necasetten taharet diye aradığımız şartlardan da temizlenmesi şart değil. Hades dediğimiz zaman abdestsizlik olsun veya cunupluluk olsun fark etmez. Dolayısıyla işte bir insan cunup olduğu zaman derhal yıkanması farzdır denmez. Ama farz bir namaz zimmetine tahallük ettiği zaman, yani onunla muhatap olduğu zaman o zaman yıkanması farz olacaktır. Hmm. E, bu hukuksal anlamda bu şekildedir. Ama e, ne olursa olsun e, kişinin tabii ki cünüp olarak durması, yani keyfi olarak cünüp olarak durması uygun bir şey değildir. E, temizlenmesini tavsiye ederiz. O halde yeme içmesi de uygun değil. E, hmm. O yüzden ama yemesi lazım geliyorsa veya bir şey içmesi gerekiyorsa da en azından ağzını çalkalamalı. Ağzını çalkalıktan sonra e, veyahut da abdest almadı Yani cunup, te, yani tamamıyla husut edemeyecek bir durumdaysa. Ve ondan sonra yemesini veya içmesini yapabilir. Evet. E, ama dediğimiz gibi böyle bir mecburiyeti var mıdır? Yani cunup olur olmaz yıkanmak veyahut da işte abdesti bozulur bozulmaz abdest almak. Dediğimiz gibi farz olan bir ibadetle muhatap olduğu esnadedir hmm. bu farziyet. Ondan önce böyle bir farziyet yoktur. Evet hocam. Bir başka sorumuza da özür sahibiyim, mest kullanabilir miyim? Her namaz vakti girdiğinde mestimi çıkartıp ayağımı yıkamam gerekir mi diye sormuşlar. Özür sahibi olan kimse e, malumunuz e, o özür devam ettiği müddetçe e, vakit içinde abdest alır ve o abdest ile dilediği kadar namaz kılar. Hı hı. E, yani o özüründen dolayı abdesti bozulmaz. Hı. Ama başka bir hades kendisinde olacak olursa tabi ki abdesti bozulur. Hı hı. Yani işte özürüne sebep diyelim ki bevil akıntısıydı da burnu kanası abdesti bozulacaktır. Hı hı. E, bir de şu mesele vardır ki e, özür sahibi olan bir kimse... E, diyelim ki başka bir nedenden dolayı abdest alsa, yani özlü burun akıntısıydı, burun e, kanamasıydı, işte e, tuvalete gitti, bu sebeple abdest alsa, e, vakit içinde olsa bile o burun kanam, o esnada da burun kanaması yok ise ve daha sonradan burun kanaması olsa, bu kişinin de aptesi bozulur, yine abdest alması gerekir. Bunu daha önceki programlarda da işlemiştik. Evet. Peki buradaki soru şu, özür sahibi olduğu halde mestin ruhsatından istifade edebilir mi? Yani ayağına bir mest gip de ayaktan yıkamayıp üzerine mes verebilir mi? Tabii ki verebilir. E, bu çünkü genel bir hükümdür. E, her iki ayağını mes giyerek temiz halde yani abdesti bir şekilde mes giyerek o mesler üzerine mes verebilir. Sadece burada şu sıkıntı vardır. Burada biz mes müddetini mukim olan kişi için bir gün bir gece, misafir olan kimse için üç, gün, üç gece olarak mı değerlendireceğiz? Yoksa her namaz vakti için bu kişi özür sahibi olduğundan dolayı mesini çıkartıp ayağını yıkamasını şart mı koşacağız? Hmm. Bu noktada merhum İbn-i Abid'in e, haşiyesinde bu konuya dair bir matlab almış, bir bahis açmıştır e, ve meseleyi şu şekilde e, ayırıma tabi tutmuştur. Kişi meslini giyme anında her ne kadar özür sahibi olsa da, o anda özürü gerektiren bir durum yoksa, yani diyelim ki özür sahibi burun kanamasıydı hı hı. E, ama meslini giyme anında bunu kanamıyor. Çünkü istimrar şartı yoktur, evet. devamlılık şartı yoktur. Abdestini aldı ve mesleni giydi. Meslenini giyme anında bunu kanamadı. Ondan sonra kanası da önemli değildir. O mes, normal bildiğimiz sahi olan, sağlam olan, özür sahibi olmayan evet. kimsenin mes kullanması gibidir. Evet. Yani bu kimse bir gün bir gece hükmünü devam ettirir, misafir ise üç gün üç gece hükmünü devam ettirir. Evet. Ama eğer o mesli giyme anında o özür kanaması varken giymişse, o zaman bu vakitle mukayyettir. Hmm. Yani vaktin e, çıkmasıyla abdesti bozulacağı gibi mesli de mescid. bozulacaktır. Meslini çıkartıp ayaklarını bir daha yıkaması gerekecektir. O yüzden mescid giyme anı önemlidir hmm. bu kişi için. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da, e, İmam nikahım kıyılırken babamı vekil seçtim. Babam mihir ne kadar istiyorsun diye sorduğunda, takılacak bütün altınlar mihrim olsun istiyorum dedim fakat, Nikahım kıyılırken vekil olan babam orada anlaşılan kadar miktarda mihri kabul etmiş. Şimdi benim dediğim mihir mi önemli yoksa babamın orada anlaştığı kadar olan mihir mi önemli? Hangisi benim mihdim diye soruyor. meseleye baktığımız zaman akit esnasında nikah hakkı kıyılırken ne konuşulmuşsa mehir odur. Buna mehri müsemma denir. Bu gerek kızın orada bulunmasıyla, yani akdi yapan kız ise onun ifadesi olabilir veya onun vekilinin ifadesi olabilir. Şimdi burada kız diyor ki babama vekalet verdim. Çünkü evet. Hanefi mezhebine göre nikahda kız Akit olabildiği gibi, akdi kıyan olabildiği gibi bir başkasına vekalet vererek de bunu yapabilir. Bu da babasına vekalet vermiş evet. ve babasına vekalet verirken de işte mehrini de kendince belirlemiş. Ancak babası kızından aldığı vekalet doğrultusunda mehir konusunda ona uymamış ama nikah akdini kıyarken kendisi bir mehir belirlemiş veyahut da karşı tarafın belirlediği mehiri kabul etmiş. Evet. Burada itibar akit anında konuşulandır. Hı hı. Birinci mesele bu. Bir de burada sual eden kişi diyor ki ben babama vekalet verirken bana ne takılacaksa hepsi mehrim olsun dedim diyor. Ne takılacağı meçhuldür. Evet. Yani bu belli değildir. Hmm. Belli olmayan bir tesmiyede bulunmak, yani belli olmayan bir şeyi mehir olarak söylemek, söylenmemek gibidir. Dolayısıyla zaten Geçerlisiz. bu geçerli değildir. Ha. Yani velev ki bu nikah anında öyle söylenmiş olsa bile, yani nikah ben işte e, ne takılırsa hepsini mehrim olarak kabul etmek şartıyla evlendirir tarzında olsa bile bu konuşulmamış gibi değerlendirilir, hmm. mehlim iste de gidilir. Aynen. Ki nerede kaldı ki burada babası zaten nikah anında evet, da bir konuşmuşlar, belirtmişler. Dolayısıyla tesmih edilen mehir o olduğundan dolayı taraflar bunu yani erkek bunu vermekle mükellef, kız da bundan başkasını talep etmemekle mükelleftir. Evet, bayan kardeşlerimiz dikkat etsin ne söylediklerine. Evet. Yarın öbür gün mehirsiz kalmasınlar. Ee, bir başka sorumuz hocam. Kardeşim yeni evli, bebeği yok, hamile de değil ama benim bebeğimi emzirdi. ...süt kardeşi olur mu? Süt annesi olur mu soracaktı evet. herhalde. Kardeş değil de. Yani baş, onun şimdi bir tane çocuğu olursa benim çocuğumla süt kardeş olurlar mı gibi evet. herhalde soruyor. Şimdi e, meseleyi şöyle bakmak gerekir. Hanefi mezhebine göre e, bir bayan ister evli olsun, ister bekar olsun, hı hı. ister çocuk doğurmuş olsun, ister çocuk doğurmamış olsun... Eğer göğsünden bir süt gelmiş ise ve o sütü de bir çocuğa belli bir yaştaki iki veya iki buçuk yaş Hanefi mezhebinde tartışmalı bir konu. Ebu Hanifeli, İmam Ebu Yusuf Hı -hı. ve İmam Muhammed açısından Allah onlara rahmet eylesin. Bu zaman zarfında bir çocuğa süt vermişse Hı -hı. ve o süt de çocuğun boğazından aşağı inip de midesine gelmişse bu kadın süt anne olur. Hı -hı. İster evli bir kadın olsun, ister bekar evet. bir kadın olsun, ister çocuk doğurmuş olsun, isterse de çocuk doğurmamış olsun. Bu genel bir hükümdür. Dolayısıyla bahse konu olan, işte işte benim kız kardeşim diyor, evet. yeni evliydi ama çocuk doğurmamıştı Hı -hı. diyor. Abi ve dedi, benim çocuğuma süt verdi. Dolayısıyla evet. o çocuğun süt annesi bu olur. Buradaki mesele şu, peki süt annesi olduysa o kadının bundan sonra doğuracağı çocuklara da süt kardeş olur mu? Şüphesiz süt annesinin usul ve furusu o çocuğa mahremdir. Evet. Yani alt soy ve üst soy o çocuğu mahremi olacaktır. Hı -hı. Kadını bundan sonraki doğuracağı çocuklar kadın açısından alt soy olacağı için bu çocuğun da mahremi konumunda yani süt kardeşleridir. Süt kardeş Peki burada evliliğin veyahut da çocuk doğurmanın önemi nedir? O önlem süt baba ile alakalıdır. Hmm. Çünkü süt babaya nispet edilir. Babaya nispet edilebilmesi de çocuk doğumdan sonradır. Yani hamile kalıp çocuğunu doğurduğu hmm. zaman o çocuk kimdense süt babada olacaktır. Evet. Burada ise daha kadın doğum yapmadığından dolayı evli olan eşi Hamle var, kocası var evet. ama kendisinden süt gelebilir, kadındır. Ve o sütten de çocuk emmişse o anne süt anne olur ama o baba süt baba olmaz. Baba olmaz. Tabii evet. süt baba olmaz demek ayrı bir şey. Mahrem olmaz demek başka bir şeydir. Evet. Mahrem midir? Evet mahremdir. Ama mahrem olması süt baba olduğundan dolayı değil. Süt annesinin kocası, kocası olduğundan ama. dolayıdır. Hmm. Peki bunun semeresi nerede ortaya çıkar? Ee, şurada ortaya çıkar. O babanın kardeşleri bunun amcası olmaz, süt amcası olmaz evet. veya süt halası olmaz. Ve o babanın başkasından olma çocukları bu çocuğun süt kardeşi olmaz. Hmm. Ama o babanın bizzat kendisi bu çocuğa mahremdir. Ama dediğimiz gibi bu mahremlik süt babalılıktan dolayı değil, Süt annesinin kocası olduğundan dolayıdır. Evet. Bakın bunu şöyle bir misallendirelim daha iyi anlaşılabilme adına. Diyelim ki bir kadın düşünelim, evli bir kadın e, ve gebe bir kadın. E, gebe kadının kocası boşasa veya kocası ölse bu kadın iddet bekleyecektir. Ne kadardır bunun bekleyeceği iddet? Çocuğunu doğurmasıdır. Evet. Bu kadın çocuğunu doğursa, doğurduktan sonra iddeti bittiğinden dolayı başka bir adamla evlilik yapsa. Ki şer an buna hakkı vardır. Ve bu evlilik yaptıktan sonra çocuk da doğurdu, sütü de var. Evet. Bir çocuğa süt verse. Vermiş olduğu çocuğa, yani süt vermiş olduğu çocuk şüphesiz kendi süt çocuğudur. Hmm. Bunda bir sıkıntı yok. Kendi çocuklarının kim? da süt kardeşidir. Peki bu çocuğun süt babası kimdir? Boşamış veya ölmüş olan o eski koca mı? Yine Yoksa şu var. anda fil vaki nefsül emirde var olan koca mı? Bu çocuğun süt babası o eski kocadır. Evet. Yani o hamle sebebiyet veren koca kimse bu çocuğun süt babasıdır. Dolayısıyla onun kardeşleri bu çocuğun süt amcası veya süt kalasıdır. İşte veya süt dedesidir işte babası vesaire. Ama e, bu çocuğun peki şu anda süt annesinin kocası o da mahremdir. Ama mahrem olması dediğimiz gibi süt babalığından dolayı değil, süt annesinin kocası olduğundan dolayıdır. Çünkü o süt annesi ondan ayrılıp başkasıyla evlendiği zaman da o da yine mahrem Hı. olacaktır. Çünkü süt kocasının şey süt annesinin e, kocası kişiye mahrem olur. Evet. Orada da kural sihriyetten gider. Yani bir adam bir kadınla evlense ve onunla beraber olsa Hı -hı. o kadının alt ve üst soyu o adama ebediye mahremdir. Evet. Bu neseben olsun da rada dediğimiz süt yoluyla olsun. Hı -hı. Yani sütten de çocuğu varsa bu adam açısından bu da mahrem olacaktır. Dolayısıyla burada babaya nispet edilmesi bu bağlamdadır. Yani farklılık bu şekildedir. Doğum yapma şartı aranır. Ama mahremiyet konusunda ise nikahlı olup da beraber olmuşsa mahremiyette taahhuk edecektir. Evet yine izleyicimizin sorduğu üzere. Ee, yine kardeşinin de e, kendi çocukları süt kardeşi süt olacaktır. Kardeşi. Sadece o kocanın e, koca yani kardeş enişte diyelim Hı -hı. E, soran kişi açısından o süt baba değildir. Ama mahrem. Ama mahremdir. Evet. Yani onun e, kardeşleri ve işte kız kardeşleri veya işte erkek kardeşleri bu çocuğun süt amcası veya süt halası, halası değildir. değildir. Evet. Ee, bir diğer sorumuz hocam, ticarette uğraşmaktayım. Malumunuz piyasa vadeli çekte genelde 60 ya da 90 günlük vadelerle oluyor, dönüyor. Ancak benim tüm giderlerim, maaşlar, kira, elektrik, su ve benzeri giderlerim tamamen nakit ödemek zorunda. Bunun yanında devletin alacakları KDV, stopaj ve sigorta primleri de aynı şekilde. O ayın sonunda nakit ödeme zorunluluğunda üstelik bunlar da bir de gecikmeye faiz işletiliyor. Bu durumda elimde vadesi gelmemiş 30 ya da 60 günlük çeklerim var çek kırdırma işlemi uygun olmasa bile mecbur kalma durumumuz söz konusu. Yani her şekilde ya devlete faiz ödüyoruz ya da çek kırdırmaya faiz veriyoruz. Öte yandan işçi alın terini hemen almalı meselesi de var. Ne yapmamız gerekir? Bu durumda iş yerimizi kapatıp kendimize maaşlı bir iş mi bulalım diye sormuşlar. Bir çözüm yolu arayışında Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Malumunuz hocam işte inişli yolumu seversin, çıkışlı yolumu seversin. Hoca cevap vermiş, düz yola ne oldu? Evet. Yani e, bu kardeşimiz de iki şık gösteriyor. Diyor ki, ya e, devlete olan borçlarımdan dolayı faize düşeceğim Hı -hı. veyahut da çek kırdırarak faize düşeceğim. Dolayısıyla bana fetva verin. Oysa e, bu ve bu emsal olan kardeşlerimiz ticaretlerini kendi kapesleri doğrultusunda yapsalar. Yani Hı -hı. hani bizim atasözümüz vardır ya, ayağını yorganına göre uzatsalar bu hale düşmeyecekler. Yani e, içerideki sermaye hacimleri neyse, ticaretleri de o sermayelerine endeksi olsalar bu sıkıntıya düşmeyecekler. E, dolayısıyla kredi ihtiyacı da olmayacaktır. E, borçlarında işte zamanda ödememe olayı da oluşmayacaktır. Evet. O yüzden e, biz burada yani sen işte madem ki büyük çalışıyorsun, büyük çalışmak asıldır. O zaman e, her ikisinde de caizdir. Böyle bir şey söylenmez. Ha, diyor ki kardeşimiz soruda yoksa işi bırakıp da ben maaşlı bir yerde mi çalışayım? Sen eğer bu şekilde çalışıp da harama düşeceksen evet işi bırak maaşlı bir yerde çalış. Evet. Çünkü Allah sana iş veren ol bunu emretmiyor. Hı. Sen çok zengin ol bunu da emretmiyor. Çok, çok kazan ya. bunu da emretmiyor. Sen şeri şerifi yaşamakla muhatapsın. Ve İslami'yi nasıl yaşayabiliyorsan o şekilde Öyle. yaşamakla muhatapsın. Hı. Eğer bir yerde işçi olarak yaşayabiliyorsan, iş verende de İslami'yi yaşayamıyorsan sen işçi ol. İşçi olman ondan daha iyidir demiyorum. Öyle olman elzemdir, gereklidir diyorum. Yani burada işte maalesef yani bunda çok, bu gibi sorularla çok muhatap olabiliyoruz, karşılaşabiliyoruz. Yani yegane bir yolmuş gibi ben işte bu işimde istikrar yapabilmemiz için, büyütebilmem için illaki krediye girmek zorundayım. illaki faize bulaşmak zorundayım. Bu benim için bir olmazsa olmaz gibi yani kendilerine yegane bir çıkış yolu olarak. Ve bu veballerini birilerine ortak etmek istiyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Allah sana dediğimiz gibi yani çok zengin olmayı emretmiyor. Sen şerif-i şerifi yaşamakla muhatapsın. Onu nasıl yaşayabiliyorsan o şekilde yaşayacaksın. Rabbim bu halde cümlemize istikamet nasip etsin. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Bir başka sorumuz hocam son olarak. Nakit ihtiyacım var. Bunu temin için kredi kullanmak istemiyorum. E, ruhsatı bir arkadaşım üzerine olan arabam var. Bunu hanıma hediye etsem. Ve hanımın bunu finans kurumu vasıtasıyla bana satsa caiz olur mu? Neticede alsat gerçekleşecek yine. Şimdi İslam verki... hukukunu normal hukuk sisteminden ayıran en büyük özellik ilahi olmasıdır. Evet. Ee, diğer hukuk sistemlerinde e, sen o şekle oluşturursan, o şekli yaparsan sen hukuktan istifade etmiş olursun. İslam fıkhı ise bu şekilde yapmamdan Allah razı mı değilim? Buna sonuç, buna endeks olmalıdır. Yani burada kardeşimiz diyor ki ben finans kurumuna gideyim. Res resmiyette benim üzerime olmayan arabamı Başkasının üzerine olduğu için ki devlette yani finans kurumunda resmiyete bakacaktır. O kardeşimizden onu satın alacak yani ona peşin parayı verecek ve bana vadeli satacak. O parayı da zaten bana verecek o kardeşim. Ben nakit ihtiyacımı bu şekilde göreceğim. O vadeyi de ben ona ödeyeceğim. Hmm. Sembolik olarak, görüntü olarak iki alışveriş var. Mal alınıp satılacak. Ama bu benim malımı alıp satmak bu olmaz. Bunu da kendince bir hile bulmuş, bir çare bulmuş. Diyor ki ben bunu hanımma hediye edeyim. Ee, hanımım sonra onu e, bana Bankası. satsın, ee, bana sattığı zaman bankadan e, para parayı da peşin yetişecek. olarak alsın. Yani aslında hanımım bankaya satsın, banka vadisinin <gülüyor> farkını koyarak bana satsın. Evet. Ve ben bu parayı da zaten hanımımdan alacağım, o farkı da zaten ben ödeyeceğim. Bu şekilde ihtiyacımı giderim. Neticede iki alışveriş olmuş. Evet. Ama neticede iki alışveriş olmuş da kimi kandırıyoruz? Yani burada gaye alışveriş yapmak mı? Burada gaye mal al satmak mı? Hayır değil. Burada gaye nakit olan ihtiyacı görmek. Zaten kardeşimiz bunu itiraf etmiş. Evet. Dolayısıyla burada yani hukukun işte deliklerinden istifade edebilme adına ben bunu sembolik olarak bunu oluşturayım demek yeterli değil. Yapılan bu işlemde mantık. Elbireti fil okudu lil Akitlerde itibar maksadadır. Mecelle kuraldır, mecellenin birinci maddesidir. Yani yapılan akitlerde itibar maksadadır. Hı kişinin kastınadır, nedir Ve buradaki asıl gaye mal alım satımı değil, tamamıyla nakit ihtiyacını görme adına para alıp o parayı fazlasıyla geri ödemektir. Evet. O yüzden bunu asla fetva vermek doğru bir şey değildir. Buna asla caizdir demek doğru bir şey değildir. Evet. Kesinlikle bundan kaçınılması gerekecektir. Burada e, belki nakit ihtiyacımızı başka şekilde de giderebiliriz. Belki daha zararlı bir şekilde evet. e, elimizdeki olan malımızı satalım satarız. Peşin ihtiyacımızı bu şekilde gideririz. Daha sonradan onu vadeli olarak bir başkasından satın alırız. Başka hem arabam bir gitmesin, yani hem borcum olmasın, yani gibi. hem elimde para da olsun diye düşünmek, hem de iş yapayım diye düşünmek. Yani aslında bütün iş de başta dediğimiz gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı evet. bilmemiz gerekecek. İnsanoğlu yani. olarak bazen e, elimizdeki şeyleri kaybetmek istemiyoruz. O da olsun, bu da olsun. Bir yerden feragat edemiyoruz. Evet. Hepsini istiyoruz. Ondan da bu tip sıkıntılara giriyoruz. Ama ondan feragat edelim ama dinden feragat edelim, dinden taviz de. verelim anlamında oluyor ki aşağı böyle bir yetkimiz de yoktur. Evet hocam Allah razı olsun. Programımızın da sonundayız. Son olarak dua babına neler söylemek istersiniz? Rabbim birlik, beraberlik versin. Özellikle e, askerlerimize, kollu kuvvetlerimizi harici ve dahili şerlerden emin elisin. Ki bu, bahus bu zamanlarda çok dua etmemiz gerekir. E, sınır ötesinde hizmet eden kardeşlerimize de Rabbim yardım etsin. Muzaffer olarak memleketlerine dönmelerini Amin. onlara nasip etsin. E, ailelerini sevindirici haberlerle dönmelerini Bilmiyorum. nasip etsin. İnşallah birlik beraberlik üzere dua etmeyi, İslam birliği üzerine dua etmeyi de yani gayretli olmak lazım. Çünkü gıyaben yapılan dua makbuldür. Cemaatin önünde dua yapmak da güzeldir ama... Asıl makbul olan kişinin o tevcut anında kimse yokken gözünden yaşı damlatarak evet. Allah'a yal, yal, yalvarmak, o şekilde haykırmak, o şekilde dua etmek. İnşallah gıyabi olarak, Müslümanlar olarak bu şekilde dua etmeye gayret edelim. Rabbim muvaffak etsin. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok Amin teşekkür inşallah. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, e, İlmihal programımızın sonundayız. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz sorularımız da lalegültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Acil cevaplaması istediğiniz çokça sorularımız var mail adresimizde. E, onları da acil olarak e, istediğiniz soruları da lütfen e, İsmaila e fetva hattına direkt arayarak sorabilirsiniz. Oradaki değerli hocalarımıza sizlere cevap vereceklerdir inşallah. Başka bir program Programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın.